BBC e, Türkçe'nin e, muhabirlerinden Hatice Kamer'le bir bağlantı daha yapıp e, Güneydoğu'da ne olup bittiği konusunda biraz daha bilgi almaya çalışacağız. Günaydın Hacer Hanım. Günaydın. Günaydın Hanım. Hatice Hanım, pardon. E, nasıl durum? Yani bu şu, tuhaf bir soru oluyor ama gene de sormak zorunda. Evet, zorundayım. evet. Hani bir şey var ya, Türkiye'nin bakısında değişen bir şey yok. Üdüneydoğusunda da ne yazık ki çatışma ve sokağa çıkma yasaklar açısından, ölümler açısından değişen bir şey yok. Her geçenizin e, ölüm, e, ölen kişilerin özellikle bu sivil ve çocukların sayısının arttığı e, dönemleri yaşıyoruz ne yazık ki. E, hani en son üç aylık ve bir kez 80 yaşındaki dedikten sonra iki tane çocuğun daha olduğunu biliyoruz aynı şekilde. Ee, bununla birlikte Sur'daki yasak 28. gününe girdi ve dün e, iki gün önce ben e, yasan olduğu bölgeye yakın bir yere girdik. Yani şehrin merkezi Salim'de hiç geldim üstüne. Dağ kapı denilen, e, dağ kapıdan balıkçılara, bir Sur'a doğru gidilen zaten son içerisinde yerler. Oradan ağır askeri sevkiyatının yapıldığını kendi gösterimle gördüm. Yani koca koca böyle askeri zafil araçlar. Sorun o dar sokaklarına giriyordum. Yani bir başka açıdan baktığımızda bir televizyon camından baktığımızda hakikaten burası Filistinli falan diyorsunuz ya da Kobani diyorsunuz, Suriye'nin çok yakın ee, şehrin içerisine doğru artık böyle roket mermileri düşmeye başladı mesela diyorum. Yani bunu söylemem en azından şehrin maksı noktasında bir tedbirciyonu göstermek açısından söylüyorum. Ofislerinden bir başka semt Yemişehir'e düşüyor ki bu e, yasan olduğu yerden 4-5 kilometre ötede bir yer. Bir evin normal yerleşim yerinin binanın son katında. İşte her ne kadar bacaya da gelse bir roket mermisini isabet ettiğini biliyoruz. Geçen bir hastane aynı şekilde? E, Ro roket e, mermileri. Evet evet. Yani cam kaybı olmadı ama e, böyle devam ederse maalesef e, bu durum çok daha vahim bir tabloya dönüşecek. E, tabii hani gündemle ilgili de Bötekar'ın bu son e, özverlik teklifiyle ilgili ve sonrasında Başbakan'ın tepkisi. E, ve aslında her şey gittikçe karışıyor yani daha karışık bir talaya dönüşüyor ana devlet şu an yani Güneydoğu'da durum zahmet. Senenin sonunda e, biliyorsunuz şimdi Rubuskin'in yıl dönümüydü. E, gittikçe e, her yerin Rubuskie'ye dönüştüğünü görmek herkes şimdi bir yaşantı. Şimdi acı veriyor maalesef. Evet, yani siz e, bunu Sezgin Tanrıkulu'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan e, Yardımcılarından Sezgin Tanrıkulu'da Roboski katliamının yıl dönümünde e, söylemiş. Yani dört yıl sonra bütün ülke ve ülke, e, bölge ve ülke Roboski'ye döndü diyor. Evet. E, e, Gerçekten siz e, şu anda e, neredesiniz? Diyarbakır Merkezi'nde Diyarbakır Merkezi'nin Kayaplar ilçesindeyim ben. Evet. bakın merkez dört tane ilçesi var. Sur, Kayaplar, e Yenişehir, bir de Bağlar. Kayapınar yeni yerleşim yerlerinden bir tanesi en etkisi zaten Sur. Bağlarda 90'larda e büyümüş, şartlık kentleşmiş bir bölge. Yenişehir e Sur'dan sonra oluşan ilk e yeni yerleşim yeri.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 Yani diyen bakın hiçbir yeri huzurlu değil Malatif ee, fakat hani çatışmanın savaşın yoğun olduğu yer Cizre yani şey pardon Suriye sur üzerinden bir beş, en fazla 7 kilometre uzaktan. Evet dün mesela farklı insanlarla arkadaşlarımızla ya da tanımadığımız insanlarla da mülakat yaparken bir yandan da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 Şimdi geçen hafta sonu burada yapılan işte HDP, DTK öz öz yönetim teklifi içini doldurup 14 tane er bir teklif sunuldu. Ve zaten biliyorsunuz hükümet tarafından da çok sert tepkiyle karşılandı. Yani bunun bir ütopik, fantezi olduğu şeklinde yorumlar falan yapıldı ama <gülüyor> en azından bu siyaseten çöz, önerilen bir çözüm modeliydi. Yani ama...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 Laftalı şeyler değil. Yani başbakanın ya da işte sıvı süreye gönderin kaçak çay mevzisine indirilecek bir durum değil ne yazık. Yani işi magazinleştirerek bu tarafa kadar götürmek yaşanan trajedi de görmezden gelmek demektir. Sıvı <gülüyor> süreye gönder belki kendi meşrulince o da kendi tarzıyla bir şeyler söyledi ama yani ilk yapılması gereken tüm siyasetçilerin çok acil olarak parlamentonun. Ee, bu şekilde devreye girmesi, muhalefet farklarının bu kadar sessiz kalması, olayı görmezden gelmesi, kulağını kapatması, olanı bir tane duymaması. E, büyük felakete yol açacak zaten şeyi de görüyorsunuz, siz de duyuyorsunuz Batı'da. Yani e, Batı'da da mesela her akşam artık e, arabaların kundaklandığı haberlerini biz de duymaya başlıyoruz. Yani evet. bunların ben örgütlü bir şey olduğunu da düşünmüyorum.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 farklı tehdit olarak görmeye başlayınca birçok şey çok geç olur Hani benim bu söylediğim şey değil. Yani ön görüm çünkü tablo burada artık hakikaten yaşanılacak gibi değil. Yani düşünün ki evinizde oturamıyorsunuz, huzursuzsunuz Her gün mesela oturuyoruz bir gece saat ikiye kadar jetler kalkıyor, hava havalimanına yakın burası. Yani savaşın içerisindeyiz ve bu savaş eğer böyle devam ederse bu siyasi dalaşlarla çözümlenemeyecek siyasi dalaşlarla devam etmeye yani devam ederse tablo hiçbirimiz için olmayacak ne yazık ki yani hani bu karamsarıız artık maalesef içinde yaşadığımız sostamdan dolayı gördüğümüz tablolardan dolayı bir türlü bir şeyi göremiyoruz yani e, e, umutlu sözcükler kuramıyoruz artık e, ama bu umutsuzluğumuzda hani burada hem yaşanan tablodan hem de e, siyah setin çok tıkanma notına gelmiş olmasından, üst konuşuyor olmasından ne yazık ki kibin bir türlü elden düşmüyor olmasına yani mesela bir iki kişinin söyleceği lafın karşı tarafı, bay bana neden böyle söyledim noktasu değil artık yani el bugün hala evinde evinde küçük çocuklar oluyorsa bu herkesin vicdanını sızlatan bir mevzu olmalı ama ne yazık ki hala bu tür şeyler duyulmuyor görülmüyor tabii giderek ağırlaşacak yani hepimiz için ağırlaşacak. Ee, da bir ay ne demek ya? Bir ay düşünün. Geçen daha dağ kapı meydanına gittiğimde Diyarbakır'ın en işlek yeri. işte porşanesi orada, ticaret merkezleri falan orada. Oradan yeni şehirden Eskişehir'e giriş yerimiz, kapımız. Ee, Tarihi sırlardan polis barikatlarını aşarak geçiyoruz. Polisler, e, onlar da çok tedirgin. Yani mesela fotoğraf çekiyoruz elimizde, kimliklerimiz falan var. Ama buna rağmen şey tedirginim var. Siz mi çekiyorsunuz? Bizi hedef göstermeye mi geldiniz? <gülüyor> Sonra da yani biri gelip özür dilerim. Ya kusura bakmayın biz burada yoğun bir stres altında. Ya tamam da siz de haklısınız yani. Ve e, onların e, o, o şeyi görecektim. Mesela onlar da şehrin, e, şehrin göbeği polis barikadı çekilmiş. Polis kordonu. Hemen o tarih surların hemen köşesinde polisler kumlarla barikat kurmuşlar. Yani arkasına oturmuş polisler. Polisler kurmuş bakteliler. barikadı öyle mi? Evet evet. Polisler barikat kurmuş. Ee, yani gelen e, saldırılar karşısına oradan üret tutan polislerin kendilerini koruması adına ateşler yakılmış. Yani bir şehirden yani eski şehirden yeni şehirde değil aslında bir çağdan başka bir çağa geçiyormuşuz. Duygusu edindik oraya, oraya geçerken. Ee, yani çok acı, çok dramatik bir tabloydı. İnsanlar hala yaşıyor. da insanlar e, oradan çıkarken polis kontrolünden çıkıyor. Girerken polis kontrol ediyor. üst baş araması falan yapılıyor. Ee, ve İnsanlar hala göç ediyordu. Yani şehrin, şehir sorun yaşayanlar, işte ellerinde bir iki erzana almış, ee, yani daha böyle merkez et yak taşınıyor. Ne yapalım diyor. Artık yani hiç bir şeyimiz yok. Bir ay oldu. Biz belki bir terbiye bekliyorduk ama bir ay oldu ve hala bir şey yok. Ee, dolayısıyla tablo hakikaten çok tasminde içler acısı ve çok üzücü, çok çok üzücü. Yani orada görev yapan polisler de çok da ben Geçenlerde arkadaş anlatıyor şeydi yani fotoğraf çekerken biri çok gergin bir şekilde bana fotoğraf çekmeyi çekiyorsunuz üzerime yürüyünce sonra deden biraz ortamını yumuşatınca şey demiş bu ne demek ya bu şekilde mi olur yani bu kadar uzun süre sokağa çıkmıyorsa polisi buraya bitmek mi olur hani herkes bir şekilde yan de aslında o yüzden bu giderek şiddetleniyor fakat nereye kadar devam eder Ömer Bey? Aslında bu buradan insanların vereceği bir cevap değil. Türkiye Parlamentosunun, Türkiye siyasetinin, Türkiye'deki mevcut partilerin sağlığıyla hareket etmesi, batıdan, batıdan yükselecek bir sesin artık ya yeter, ne oluyor, dur demesiyle mümkün olacak. Yoksa artık herkes, yani hendeye karşı olanlar da hendeğin arkasına geçmeye başlayacak. Zaten geçenlerde DTK'nın Kongresinden hemen sonra, YPF diye bir oluşum ilan edildi. Ne diye efendim? YPF yani Türkçesi, Türkçesi sivil savunma bürümleri. Yani bu şu demektir. Bu artık yani sadece YDGH değil. Sivilleri de normal sizin bizim gibi sivillerin de artık tehlikede olduğunu söyleyen bir çağrı ve herkesi silahlanmaya çağıran, herkesi hendeye ve barikata çağıran bir yeni oluşum. Ee, ve bunlar da kaygı verici. Bu nereden geldi bu Atıcı Hanım son dediğiniz? Bu bağ bağlı yani daha önce CİZE'de ilan edilmiş bir oluşum. Ee, aynı şekilde şimdi Diyarbakır'da Pazar günü ilan edilen yani ilan edildiğini duyuran bir deklarasının duyurdu. Yani muhtemelen yine YDGH'ye bağlı yine Hendek ıı, hareketini onaylayan halkın işte can güveni tehlikede olduğunu ve halkı kendini savunmaya çağıran bir oluşum sivil halk savunma birlikleri e pardon sivil savunma birlikleri halk savunma birlikleri vardı daha önce Şimdi sivil savunma birlikleri adlı her ne kadar bilmemden buçuk duyulmamış da olsa bu artık şeye dönüşecek yani bu tür oluşumlar yavaş yavaş bütün evlere, bütün sivilere yönelik de artık hadi tamam sizde yeter durdunuz, bize destek vermek durumundasınız dene noktası. Yani güvenlik politikaları da ne kadar sürecek, savaş politikaları ne kadar dairecek, insanlar daha ne kadar buna da dayanabilecek. Dediğim gibi tablilik direkt, giderek karansarlaşıyor ve ağırlaşıyor. ve Bunun faturası hepimizin maalesef çok ağır olacak. Yani burada yaşayan sivileriyiz belki 5-6 kilometre ötesindeyiz durum e, ama hakikaten o yaşanan olan tane e, karşı yani m, oturduğumuz yerde çok huzursuzuz hepimiz çok huzursuzuz e, umarım umarım ki yanlıştan geri dönülür ve umarım ki e, daha sağlıklı bir siyaset devreye girer e, ve bu iş daha çığırından çıkmadan kontrolsüz bir hale gelmeden e, yani Piyasi anlamda bir adım atılır. Ee, ama şu an mevcut tablo 2015'in son e, iki gününde bölgede çok çok karanlık. Onu evet. söyleyebilirim miyim hocam? Ee, Hatice Kamer çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben de söyleyecek fazla bir söz bulamıyorum sizin söylediklerinizi ekleyecek. Ee, söylem olarak da siyaset olarak da ekonomi olarak da daha önce de yazmıştınız esnafın durumunun da fevkalade kaygı verici bir hale olduğunu da BBC'de yazmıştınız zaten ee, bakın Allah yani kolaylık versin lütfen kendinize iyi bakın diyelim teşekkür ediyorum çok sağ olun. teşekkür eder görüşmek üzere Teşekkürler. teşekkür sizinler